İçi doldurulmuş anlamıyla insanlığın yaratılışından kıyamete kadar katiyetle bir anlam kayması Hazreti kenara durma kenara durma değil kızım arkaya kaybedersin hiçbir anlam kaymasına tabi olmamıştır Tarifi değişmemiştir yani Adem zamanında hakkın tarifi şöyleydi ondan sonraki gelen devirlerde bu değişti terakki etti veyahut sonra buna farklı bir anlam yüklendi gibi katiyetle bir değişikle terakkiye tabi değildir Allah'ın takdirinde koymuş olduğu kanunda hiçbir değişiklik olmaz diyor yani Adem'in zamanında hakk neydi ise kıyamete kadar da o hak olarak devam edecektir. Hele asıl ve temel meselelerde bu değişmeldiği kanundur, Yani imzamdır. Aynı şekilde batılın da bir değişikliğe tazi olması mümkün değildir. Anlaşıldı. Ne batıl idiyse Adem'in zamanında kıyamete kadar da o şey batıl olarak kalır. Sadece isim, şekil değiştirmesi, katiyetle onun mahiyetini değiştirmez. Yani ismen bilindiği bir adıyla tesmiye edilmez de ona farklı bir isim konulur. Diyelim ki birisinin söylediği bir söze binaen bu yalan da diyebilirsin. Ama hilaf-ı hakikattir bu söylediğin sözde diyebilirsin. İkisi de nedir? Gerçek olmayan bir sözün tasfif edilmesidir. Birisine doğrudan doluya yalan diyorsun. Birisine de diyorsun ki söylediğin söz hilaf-ı hakikat. Yani hakikatin zıttınadır. Hakikat değildir dersin. Bu da karşıdaki insanı yalancılıktan itham etmedir. Ama daha böyle biçimlisi kibarca söylenmiş bir şeklidir bunu anlatabildim değil mi? Onun için Adem zamanında yani insanlığın ilk yaratılışından kıyamete kadar hak ne idiyse batılda aynen öyledir. Hiçbir değişikliğe tabi tutulmamıştır ve tutulmayacaktır da. Bu asıldır. Binaenali hiçbir müşkilat muhtes değildir. Yani hiçbir müşkilat yeni çıkma değildir bunu anlatırız. Yani bu da gösterir ki değişmeyen bir hak. Değişmeyen bir batıl Bâtıl bazen ismen değişse bile onun müsemması aynen kalır, muhsiyet içedik olarak. Katiyetle onun isminin de farklı bir şekilde söylenilmesi keyfiyetini, içediğini değiştirmez, içediğini geçersiz kılmaz. Ve yani, içeriğine hak takılmaz. Asıl olan budur. Öyleyse Kur'an yani vahiy bize neleri bildirmiş ise indirildiği andan itibaren onu tebliğ ile mükeller beyanla mükeller bir Resul vefatına kadar vahiy süreci içerisinde onu nasıl anlatmış ise, nasıl uygulamaya intikal ettirmiş ise, bunu sözlü ve fiili, yani sözleriyle ve fiilleriyle izah etmişse, o peygamberin hayatı içerisinde, başından sonuna kadar, vazifesini hakkıyla eda etmişlik hükmü çıkar. Çünkü vefatından önce de Allah Resulü'nün, Allah'ın ben vazifem mi, görev mi, yani tebliğ ettim mi diye sorunca e, sahabelere, sahabeler evet tebliğ ettin deyince Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol diye üç kere tekrarlamıştır. Ne, ne demektir bu? Peygamber görevini eda etmiştir. Görevi neydi? Önce Kur'an-ı Kerim'in vahyin lafzen tebliği yani muhatabı olan topluluğa ulaştırılması ve onun beyanıdır. Yani açıklanmış olmasıdır. Sahabeden ve tabiinden birçok ilim ehlinin dediği gibi, Din, Allah Resulü'nün zamanında ne ediyse şimdi de o dindir. O zaman da olmayan bir şey, dinden değildir. Yani din değildir. Bu gösterir ki din de hiçbir şey, Peygamber'in zamanındaki olduğunun hilafına ne ziyadeleştirir ve o din olur? neden noksanlaştırılır? Din tam kabul edilir. Bunu anlatabildim mi? Yani, Peygamber'in zamanında din neydiyse, şimdi de din olur. Buna ne bir ilave yapılmıştır, ne de bir noksanlık getirilmiştir. Bu sabiteler, sabitelerden kasıt, yani, Kur'an, vahiy, mütellef olan insan, hak ve batıl yönüyle hiçbir değişikliğe tabi değilse, olmayacaksa, hiçbir şey batıl olarak yeni olmadığı gibi, hak olarak da yeni değildir. Olmadığına göre, o zaman 1400 sene önce Kur'an nasıl anlaşılmış ise, 1400 sene sonra da aynı usülle anlaşılır. Bunlar, yani 1400 sene sonra diyelim, 800 sene, 1000 sene, 1400 sene sonra, 2000 sene sonra, Kur'an'a katliyetle yeni bir anlam getirilmez. Bu Amerika'yı yeniden keşfetme gibi olur. Yalnız burada şu olabilir. O ana kadar Kur'an'da olmasına rağmen ortamın elverişliliği sebebiyle ondan istifade edilmeyen, anlaşılmayan bazı yönler olabilir. Bu da peygamberin beyanına havale edilen değil. Zamanın onu kendi kendine yani açması beklenildiğindendir. Mesela Nahl suresinde can harfiyle götüremediğiniz yükleri taşıyasınız ve onları ziynet edinesiniz diye size deve, kartır, at, eşek gibi günekler verdik diyor. Ve daha da nicelerini yaratacağız. Bunu müdahisecasıyla kullanıyor. Bu ne anlama gelir? Can haviliyle taşıyamadığınız yüklerinizi taşıyacaksınız diyor. Ve onları zinet edinesiniz diyor. Yani bir at ve deve aynı anda yükümüzü taşıyan bir binek olduğu gibi araç aynı anda bir zinettir de Yani araba gibi bir servettir diyor. De. Evet, evet. Bir değerdir yani. Ve daha bunun nicelerini yaratacağız diyor. Bunu müdaresi kasire söylüyor. Şimdi bunu iki yüz sene önce, üç yüz sene önce, dört yüz sene önce düşünün. Bin sene önce katiyetle bu ayeti okuyup bu ayetin sadece meali anlaşılıp, Yani deve, katır, atlılıktan sonra bu açıktır. Ve onun o anki var olan emsali düşünülür. Mesela bazı yerlerde camızlarla da taşırlar. Anlatabildim mi? canı binik hayvanı gibi de kullanırız bile beraber. Can. Benzeri olan tipte o anki anlamının dışında bu anlaşılmazdı. Bana <gülüyor> o an bu sayılanların hiçbir kullanılmaz hale geldi. Anları düşün ki şu an devenin, katırın, atın hükmü nedir? Araba var, tren var, uçak var, gemi var, değil mi? Evet. Bu taşı taşıyıcılığı daha fazlasıyla gören ve daha süratli bu işi yapanlar var. Ha, burada develerin şeylerin adi binek olarak geçmiştir, yük taşıyan. Değilse bizzat bir hayvan olarak tibredilmesi değildir. Binek olarak. Bunu anlatabildin mi? Binek olarak geçmiştir. Ha, bu ayet ne zaman? uçak icat olundu tren icat olundu araba icat olundu ha, daha nicelerini yaratacağız sözünden bu anlamı çıktığı belli ha. ve ileride daha bunun çok süratlileri olabilir bu taşımacılık can haliyle taşıyamadığımız yükler değil bizi taşıyan binekler haline geldi düşünün şu an yani dünyanın bir ucundan bir ucuna en uzak noktası sakriben yirmi dört saat çıkıyor. Avustralya gittiğinde bu otuz saate yaklaşıyor. Yani bir günden biraz uzunca. Bir günden uzunca bu. E bu buna anlama gelir? Düşünün eskiden oradan oraya gitmeye kalksaydınız aylar sürer. Bu da diyelim ki Avustralya gibi bir yere sadece vapurlan mümkündü. Aylarca süzüyo oluyordu. Ha şimdi bakıyorsun birkaç bir gün içerisinde uçaklar istediğin yere nasıl oluyor? Ha bunun daha süratleri de yapılabilmesi. Mesela bunun etrafında odaklanmak değil. Yani bazı ayetler vardır ki zaman onu açar, onun anlamını açar. E hani Peygamberin zamanındaki açıklama neydi ise kıyamete kadar da geçerli olan odur dediniz. Peki bu nedir deyince bu bizim anlattığımız ahkam babundan değil. Bunu anlatabildim mi? Öncelikli, öncelikli olarak Kur'an'ın bizi ilgilendiren tarafı ahkam. Onun hükmü kıyamete kadar aynıdır. Diyelim ki bir hırsızın tarifi malın meblağın kıymeti Hangi meblağda miktarda hırsızın kolunun veya kolundan elinin kesileceği nasıl beyan edilmişse kıyamete kadar bunu budur. bunun budur. Bunda hiçbir değişiklik olamaz. Olması mümkün değildir. O zaman bu başlıkların yanında bizim Kur'an'ı anlamadaki peygamberin zamanında uygulanan anlamadan önce anlayan insanların sahip olmaları gerektiği niteliktir. Kur'an'ı anlamaya çalışmadan önce anlayacak olanların sahip olması gerektiği niteliklerdir. Bunun için Kur'an'da sünnette bize verilen en güzel örnek sahabedir. Yani sahada Kur'an'ı nasıl telakki etmiştir? Bir kısmını fıtratı izah ederken söylediğimiz gibi Aklın sorumluluğu, görevi, vazifesi anlatılırken fıtri boyutta idraktir dedik. Vahiy boyutta ise teslimiyettir dedik. Önce iman eden birisi Rabbinden gelen ne olursa olsun hiçbir gönül sıkıntısı hissetmeden onu kabullenmelidir. Bu kabullenmenin içini Rabbinden gelen söz. Allah emretti. Resulü emretti diyen insan nefsini buna inkiyada, teslimiyete ikna etmesi ve alıştırması gerekir. Anladınız mı ne demek? Yani gelen emir nehi, ne olursa olsun nefis Rabbimin emri, Rabbimin yasağı. Peygamber emretti, peygamber yasakladı. Nefsini buna inkiyada, teslimiyete Kabuli hazırlamalı ve bunu, onu buna alıştırmalıdır. Neden kabule ikna etmeli, alıştırmalı? Katiyetle ret hoşuna gitmeyebilir, aklına yatmayabilir. Görünüşte sana işte makul gelmeyebilir. Rabbinin sözünde sen makuliyet arayacak kadar cüretli olamazsın. Çünkü Rabbinin verdiği bir emri, koyduğu bir hükmün netice olarak nasıl biteceğini sen kestiremezsin. Bakara'da dediği gibi öyle şeyler vardır ki sizin için onlar iyi görünür ama kötüdürler. Öyle şeyler vardır kötü görünür ama iyidirler diyor. Bu ne demektir? Kişi bu mevzuda katiyetle donanımı donanımı olarak yeterli değildir. Ve orada hoşuna gitse de razı olup, razı olsa da olmasa da mutlak kabul etme zorundadır. Kabule kendisini isna etmeli. Bundan kasıt nedir? Allah'ın hükmünün karşısında kabul bir kere değildir. Ölünceye kadar o kabule bir itiraf gelmemelidir. Hafif bir telettit ve şüphe gelmemelidir. Bunu anladınız. Kur'an'da bunu çokça hükreder. Mesela siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmına intern ederseniz bu ne anlamı taşıyor? hep iman ediyorsun. Tam bir teslimiyetle teslim olması. Hoşumuza giden gitmeye, Hoşuna gidene inan, gitmeyene inan. Kabul ne bir şey için ne de geçici bir zaman içinde. Kabul ettiğin andan itibaren ölünceye kadar, kadar bu kabul devam etmeli. Kabul şüpheye, tereddüde götürecek, terk edecek her şeyden de uzak durulmalıdır. Ve sonra insan neslini buna alıştırmalıdır. Bunu anlatılır. Evet. Bu hal üzere sahabeden verilen birçok örnekler var. Şimdi hüküm veriliyor. Bir Bostan Sulama meselesindeki Ali İmran'daki Nisa suresindeki bir ayetin inme sebebi o teyzenin oğlu olduğu için böyle söylediğini Allah'ın diyor. Allah Resulü diyor ki bu sefer Abdullah İbn-i e, bahçenin sıra suyu da hafif et, bırakma diyor. Önce sula, çünkü onun bahçesinden çıkıyor, sonra salıver komşuların da istifade etsin diyor. Abdullah i̇bn e öncelik verilmesi, postanından çıkmasından dolayı suyun Yani bahçesinden dolayı. Bahçesinden çıkmasından dolayı ve suyu salı diyor hapsetme komşuların da istifade etmiyor bunu soran önceliğin Abdullah i̇bn böyle verilmesi Peygamber'in teyzesinin oğlu olmasına sebep düşündüğünden o zaman bahçenin suyu hapset vermez senin hakkında ve ondan sonra bu ayeti kerime iniyor siz Allah'a iman etmiş sayılmazsınız ta ki ona hakem olarak tayin edip ona bir şey sorduğumuzda onun verdiği hükme gönül rızasıyla hiçbir sıkıntı hissetmeden teslim olmadıkça anlatabildim mi? Evet. <gülüyor> hocam bir başka ayette de geçiyor zaten Allah ve Resulü bir işle hüküm verdiği zaman inanamıyorum kadar... o farklı bir şey kurarız değerlendiremezsin. Tabi, Aynı şey getir de bu hiçbir gönül sıkıntısı. Yani hoşuna gitmese bile. Ha, buradaki gönül şeyi var. Tamam. İçinden hoşuna gitmiyor ama zoraki teslim olur. Hı. Bu doğru. Lehine ve aleyhinde de olsa Tam bir teslimiyet olacak. Teslim olmalısın. Anlaşıldı. Yani görünüşte kabul etme zorunda kalırsın, içinden onu beğenmediğin. Bu olmayacak. Bilmelisin ki onu öyle kabulde senin için Gerçi için büyük bir hayır vardı. Çok da güneş beni rahat etti. Çıkalım mı yukarı? Evet. Güzel. Çıkalım çünkü bu mayıştıracaktı. Bunu Bizim için güzeldi. Şimdi, için. Olunca, bu tıpkı durunca bu tıpkı de vurunca bana.